Yüzeycimiz ikindi namazıyla alakalı, ikindi namazının sünnetiyle alakalı evet. bir soru sormuş. İkindi namazının sünnetini iki iki kılmak Hanefi mezhebince olur mu? Cemaate yetişmek evet. için ilk ikisini kılıp selam vermek de uygun mudur demişler? Evet. Ebu Hanife Hazretleri, diğer hatta Hanife mezhebinde İmameyn dediğimiz Ebu Yusuf ve Muhammed de diğer imamlarla birlikte 3 Mezhep imamı ile birlikte sadece bu Hanife Hazretleri demiş ki insan gündüz kıldığı ve gece kıldığı namazları nafile namazları 4 rekat 4 rekat kılar. Hı hı. Yani 4 rekatta bir selam verir demiş. Dolayısıyla normal şartlarda nafile namaz kılıyorsa insan 4 rekatta bir selam verir. Ancak camiye geldi kendisi 2 evet. rekat kılıyorken 2. rekattayken örneğin kamet getirildi. Artık bu insan hemen 2. rekatta selam vermeli selam verdikten sonra hemen imam uyumalı. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet. Yani farz namazla beraber nafile namaz kılınmaz. Eğer imam, cemaat farz namaza başlamışsa mesela ben camiye geldim namaza başladım. Sünnetin birinci rekatındayım. Öyle de olabilir, ikindi de olabilir. Baktım ki birinci rekatta imam başladı. Kamet getirildi. Hemen onu ikiye tamamlamalıyım. İkiye tamamladıktan sonra selam vermeliyim. Ondan sonra imam uyumalıyım. Eğer bu öğle namazıysa İmamla beraber kıldıktan sonra o iki rekatımı telafi edebilirim. Ama ikindi namazıysa ikindi namazından sonra nafile kılınmayacağı için iki rekat da selam veririm. İmamı uyarım Cenab-ı Hak kabul etsin. Başka bir şey yapmama gerek yok. Evet teşekkür ederiz.